Elül-Jannah ile Allahü Vüccullah ve Rahman ve Hala minâ mehmedetli nâle isretin, isretin, isretin, masyretin muhamidinin mutfabâ. Ve'edâ ağrıdî ve sâbdîn'in meman-ı bil-ehrûd-i isra'nin ilâye-yem-i isra' Emlâ vâdü kâhâdîn olum teyli'l-i isra'at veiml el el el ekrar olarak zikri tekrarlar ek bir proje yapmak ek bir mitat sunarare ismini salan mesajıdır buna feliznelip dosyede kendi insanlığa हवाले ederken eder bu kan ne yapmak için eder adetten en yüksek yüksek dinim var, bir kudur yüküm. Saat Resulullah, dinam var, ev teman var. Aziz ve bu terim kardeşlerim, Allah'tan özel deyiz, rahmet-i, bereket-i, ifsat-i, mikram-ı, binan-ı ahiret-i üzerinize olup, Allah sizi sevdiğim bunları arasını dağını beklesin. Cenneti ve bir şeyler verirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi bir demektir. O bir parçesinden bir küfet deneyeceğiz. Bu hadisi şeriflerin okuması ettiği daha birleşmeden önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmadığı Tüm de bir ürünümüzdür. Kendine Allah ve Meşayet İzlamamızın, Ebu Bekir Susun Seferi Murtazan, Şehirin'in planımızın, tutuşluğuya kadar, Türk Anlilerimiz, silsibelerine mücarah edebiliyoruz, Hazreti Meşayetimizin, Eskimi Okuduğumuz Yükşaneli Efendimizin, Bu belgeyi de çekmiş olan Mübarek Sultan Fatih, Muhammed Halk Gazetlerinin, ve oradaki Mübarek Mücahitlerin, ve bütün İslam diyaralarını tercih eden abilerin, şeritlerin, gavzilerin mücahitlerine doktadığı için caminin kuran istisinden başladı. Şey. <gülüyor> Uzaktan yakından bu dersinle mendelensiz, sevgili ve sevgili efendislerinin harbete göçmüş, bütün Müslüman geçmişlerinin onları için Bizim de Dünya ve Ahiret sabit bir ziyaretimiz bir başka bir Buradan da başlayalım. Allah'a onların bütün var. Bizi bırakmak için herkese bir sınır. Allah'a emanet olun. Bugün okumakta olduğumuz Hazreti Diyazı M.K. Hazisinde bunun 96. serfası 6 bir hadisi devam edecek. Bu 6. hadisi içeride Abdullah İbn-i Amir ibn-i Bu 4 Abdullah'da birisidir. Sahafeden 4 meşhur Abdullah'da birisi bu Abdullah İbn-i Ağaz. da Amirim Allah'ın sabi, müslümanlık. Allah razı olsun, şevapları herkesin günümüze. Bu halde işlerini meyvanlarla mı ki? İnne Sizin gelinizin içinde diyemaz, hiç Kervan yaptık kul servu. İddia ki eski dini. İçinse ki imanla eski. Tercih edilaha eli setinin imanı kılığı için almakta imanın kalbini ise yeniden Başka bir tanesi deriz de, iman'ı yürürmek için daha ilahe, İnanları söylemek tavsiye edilmiştir. İmanımızın temel cümlesi, yani Allah'ta ve o, başına eşveden eşitliklerimiz, Eşveden la ilahe, İnanı'ndan deriz, Allah'tan başka ilah yok. O tektik, efendim, Şevhid-i Rezir Arkasından Kerekele'ye <gülüyor> yani ediyoruz. La elâhidallâh, la elâhidallâh, la elâhidallâh, la elâhidallâh Demek imanı kuvvetlendirmeye veçil edir. Peygamber Efendimiz tavsiye edir. Biz de onun için tasavvur derdavı olarak, derdikler olarak, bu zikri ondan yapıyoruz. Niye derdiklerimizin nefisiz oluyorsa? La elâhidallâh diyor. E, Peygamber Efendimiz'e gönül kadar bu mübarek insanlar Efendimiz'in yolundan istiyorlar ağzının içine bakıyorlar, işaretine bakıyorlar ne söylemişe tutuyorlar Peygamber Efendimiz'in tersesini var ki özel sağlamışlığı var Teşhurullah'ın terbiyesini ikil etmeden, canım sana feda diyelim ne <gülüyor> edersin <gülüyor> diyerek yapar ya, eksiğsindir, zeytin de dünyasında, eğlendirip Aman evet, evet. Tamam ama ama. Şey evet. e, <gülüyor> ne evet. zaman? Ee, ama zaman? Ama çoğu ama çoğu kişi ne Şimdi bilgisayarı görüyoruz, öyle mi? Koyuyoruz, işi çok iyi bu arada da ne oluyor? Kesinlikle. Ne yapar? Yüzüklerde kafede aranıyor. ama kişiye zaman tepsiyi yükseliyormuş. İmandan çıkacaklar da söylüyor. Sağolun. Diğmeniz neden içkiyi yaşat İnsan böyle tezdatlara düşürüyor, aklını başından kalıyor, şeytanın baktığımızı şey ediyor da ondan. Neslar. Neden ıksan, ıksan, ıksan diye düşman? Adalar tutuyorlar ki sizi mani oluyor diye. Müslümanlar yükselerle gelirse efendim korkuyor. Neden korkuyormuş? Geçen gitmezse de okudum. Ya onlar başka başka bir Başlık böyle, Fırttıracağım bir şey yapıyor. Onlar diyecekmişler, <gülüyor> bütün insanlar <diyor>. birbirinden şeyinle, akıl yani. Akıl benimle Ya onlar türlü bir da farklı şeyler yapıyorlar işte. Farklı bakıyorlar işte. O zaman benim aklımda bir çeşit Bu var diyor. <gülüyor> Nasıl sözleri süzüleri yüzlemeler süreç yapmıyor. Adama teneviz yapmıyor. yani. Ettesi yok. Zaten çıkma. Zaten adamın yasak kurduğu kısımlarını da atmışlar. Efendim. Mayan göz düşürmüş, düşürmüş, düşürmüş, düşürmüş. Yaşağıda kalmış, bin Bir şey kalmış. Üstede de çok yani bir bariz yok da atışa. Şimdi mağazama demek diyor. Ardada ama kadar demek Allah korusun demek. Yani Allah'ım saklasın demek, korusun <gülüyor> demek yani. yani ama bu olmasın. Ama bu işimize engel olunmasın. Ama bu şans yapmamıza olmasın Yahu sen kurban mı sen bir an yapabilirsin. Bir de etrafak olmalı benim işimden kaçmasın. Benim numarımı kaybetmesin. Benim kendime, evlendirme, kendime, hesap almaya, kendime, bir işime, Tamam, ben kendime, kendime, kendime, kendime, kendime, kendime, Allah saklasın. Yani insanın, insanın şeyinden, nasıl durumuna, ağızlığı terbiye getiriyor? İnsanlar bunu, ağızlığı olur mu ya? İnsan, makarası, bir şey yok Bir şey yok mu? O da iyilik yapmak lazım. İyi iyilik onu kavru etmek isterim. Gülsüz teşekkür ederim. bir şey değil de. Gülsüz iyilik yaparken o zaman biz Yok, ben Allah'a kıyamıyorum, yücütüde dönelim diyoruz. Merkif var ya, insan olmuş haberatında. E şimdi, böyle bir hatı, böyle bir kemden, böyle bir bahsutlu. Var, ölü kendisine veren, biletleri kendisine veren, Allah'a düşman yani bu kadar önemli. Çünkü Allah diyor, Allah İsa Allah İsa diyor, kum isyanı. Alıntıya kadar bu bir kanunu, Alıntı İsmar'a, İkidenin başka bir kanunu, Alıntı böylece kadar bu farklı insanlara ne kadar yüzükle yüzüne, ne şu atasözüne bakın, atasözüne bakın, ne kadar yeterlisiniz? Yani bilmiyorum bu başka vatih edebiyatlarında, onların dinlerinde böyle güzel bu kadar böyle soyunlu, bu kadar basit düşünceler var mı? İyiliğe, iyilikle mukabele etmek, her kişinin ikrarı. İyiliğe, iyilikle mukabele etmek, her kişinin ikrarı. Kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. Her bir kişinin ikrarı. Bak ne diyor? Sözü düşün. Ne diyor? Kötü de közü de mukabele eder. yapar? Ama közü de ne diyecek? Işte her kişiler, Yani her, herhalde mi? Herhalde mi? Herhalde mi? Mübarek insan demek. Mübarek, Mübarek insanlardan abim, közü nereye yaşıyor? Şu Bir de şey Şu günahkarlığın bir sözü, <gülüyor> Altyazı M.K. Şu akıplar var ki, Allah islam ediyor, kur halkı verirken isyan ediyor. Neye tanıdın oldu sen, niye tanıdın? Bak ayetlerine nasıl soruyor Bismillahirrahmanirrahim? Kur'an'ı derin anlayarak okusak imziyat kardeşlerim. Gözyaşı ve yüzünü de bu görürüz. diyor? yani, diyor Magdalede göre fikrim seni, seni serin olan aklına ne mağlattı o yanımızdan yükseltti de yastıkmadı sana o gücüne tutuldu, niye seni kandırdın? Emredin bir halakete ve O Allah'ın seni yaratmış, halakete ve sallake taadede. Yani Azal, vücudu güzel, kıntatı güzel, bakışı güzel ve güzel konuşması harika insan olur Var mı? İnsan gibi bir başka mahvud var Bu kadar ünlü Ne kadar ünlü Bu kadar ünlü olacaktır. Bu kadar Ne insan oluyor? Sen bana da insan gibi. Nasıl olduysa bu yaptın? Nasıl oluyor Ayet-i Kerim'e ''Mazda bırak birazcık seni seviyelim.'' En sevdiğiniz kalabalık Ne güzel derin yaratmış. İki tane yaratmış. İki açıdan bakıyor. Bir gözünde baktığında zaman derin bir fark ediyorsun. İki açıdan baktığında, zaman oluyor. Şey oluyor, sinemaskop oluyor. Derini görür, derinleşiyor. Boyunlu, bir gölge, i̇ki göz boyutu Bir gözle bir göz boyutu göremezsin. İnsan bir gözle iğne iğneye yetişiremez ya İki göz bir oldu mu? mümkün oluyor. Allah'ınlar iki göz yaratmış. Her şeyi görüyor. Mevler, hadim mevler her şeyi görüyor. İki göz yaratmış bundan daha derdi. O bundan daha derdi. İki göz Evet, yani iki boyut değil, üç boyutlu, benim gibi üç, kolik, üç oluyor. Manzara üç oluyor, değil mi? Üç kurutlu halde İki tane kural var, neler bir tane? Bir kural olsa sesin ne ayı İki kural olduğu için, işte, sen şökerden gelin gelin. Hayır, buradan geliyorsunuz, İki kural, sesin geliş farkında belli, Sesin ne kadar geldiğini Sen bu düşünsen ne kadar güzel yaratıldığını anlar. E bu kadar güzel yaratmıştır. Allah'a ne güzel yaratıp ediyorsun, isyan Niye böyle şeyden uyuyorsun? Niye? Niye? Nankörlük ediyorsun? Niye bu kadar iyiliğe karşılık göstermiyorsun? <gülüyor> Cevap yok. Yanıtı yok. Nasıl yanıtıyorsun? Onun yanıtı nedir? Başı önündeydi. Mahçup olmadı. Bunun yanıtı Fata eşit işlerine yarattı Evet. Bu kerem kardeşlerim, hadis-i şeye İnsanın içinde iman durduyduk durmaz çıkarmış. Tarzı edemek lazım. Tarzı edemesi için yargâh edemezler diyeceğiz. Yargâh edemezler tarzı değil. İmânı. Tabii fasıllar. Ya Allah için nasıl hal Allah hal ediyor. Allah bize imanı verir. Bilemezse imanı, merak et, ararlar ya Allah'a bin defa müteşekkirimana Peygamberimizin zamanında halolun hiçbir şey yok mu? Bu demiyor mu? ki, Allah'ın varlığından her şeyi Şu müjdeyle. Bir derece, cezâyet, dünyanın her yeri sezaiye hakkında da söylerken, Eşber ve gelmiyor mu? Değil mi? E niye dinam edememiyor? Bu yola gelmek Allah, her kimse, iyi konarını nasip ediliyor. Bakın, üstüne basarak söylüyorum, halkını çizerek söylüyorum, iyi dinleyin. İmanız ise Allah'a şükredir. Allah senin imanı nasip etmiş iman mısın? imanı vermesin imanlı olamazsın. Kadirin bir kıymetini Allah bana çok kıymetli bir şey vermiş. İman gibi bir cevher olarak vermiş eline, kıymet <gülüyor> <İbeti> vermiş. <gülüyor> vermişsin. Cibreye hak edilir Evet, onun için Allah'tan sesleniyor bu hadislerinde. Kısa vurgul ağa sen günün güzel iman ettiği kuluk için gönüllerin Allah'tan istedir. senin imanı kuvvetliyat edemez. Senin imanı eksiltme yarattın, yıpratma yarattın. İmandan sonra Sedef içecek durumdayan yerine ne kadar içecek? Düşürme yarvaktı, insan yalanacak. Dua ibadettir. Namaz ibadettir, oruç ibadettir, rekan ibadettir, fakir ibadettir, dua da ibadettir. Dua edemiştir o insan, ibadet edilmiş oluyor. Dua ederken insan yarvaktı, bir süreç, bunu veriyor, bunu veriyor, canım bunu olsun, ibadet. Duadıklar. Çünkü Allah'a dönüyor. Allah'a dönüyor. Allah'ın varlığını bildi. Allah'ın varlığını bildi. Onun için o ibadet varlık oluyor işte. <gülüyor> süslü için, süslü bir kardeşimiz vardı. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> Cezalarını takip istemiş. Süslü. Bu var. Bir bölgede müdür. Süslü. Efendim için, var, yani. atar, buraya, diye zararlanmak istedim. Şimdi zararlanmıyor. Hatta bir şey yani. Bakalım. Adam, kurbanız. Kendi buraya hocamızın elini göndermiş. Ben demiş. Elin var elini de işte, başlayacak demiş. Mükseşar elini demiş. İşte. Havamız hızlanmış burada. Önümüzün yer varmış. Hocamızla ben önceden Diyelim ki o müsteşer değiliz, ibaniz. Ona ben deyiz, nötü müylesin. Beni gücüm vermişsiniz O da benden söyle. O da benden selam söyle. O şahsı görevinden almasın demektir. Diye Malzemesi kabul Şimdi... Ya bunu söylediğin zaman Bey'e masasında böyle bir, böyle moyalı bir herisi düştü. Çok bal filmi basmış. Bir şey değil. Yani bir şey bir şey. Artık oradan dönüp Yani çok sarsıldı böyle. Çok komik oldu. Kamerine çıktı böyle. Şöyle dikenisini toparladı. Derin bir nefes aldı çok yani insan, azaltır, güzel. Yani ki gazap sinir nedir ama sinirle hareket olur. bu olayı çok güzel bir şey. O da çok güzel. Çok sinirlendi, kutluğumuz oldu. Tabii sonra gelelim papağını gibi. Kontreler tonu da aslında tabii dile geçtiği gibi yüzümüzü güldürdü. Akşam ben şey yapabiliriz <gülüyor> Arkadaş dedi, hiç <gülüyor> <Aferin> olmaz dedi, mürandia gibi şey, yeri bir dedi, o da bir, o da bir şey. Ha, i̇şte bu yeri bu kadar girene, bu yeri meseleye dua eden insan, ne kadar bilen, kerosen şaraplar başlı bir yer değil mi? Allah'ta gördükleri, Allah'tan isteyen, bu bildiği basamk, Allah'ın. Duvarı alıp geçiyordu, ondan bu çok gelişti. Onun için ne siyederden daha aynılar değil. Emir, bin öbür dünya ülkeleri, Arap Müslümanı, Doğan Müslümanı, öteki ülkeleri, Amerika, Aladin, İslam, Amerika, Aladin, İslam, Amerika, Aladin, İslam, Amerika, Aladin, İslam, Amerika, Aladin, İslam, Amerika, Aladin, İslam, Amerika, Allah gazet eder. Adım var mı? Kâhir Hazreti Ömer birisi Medine kâhir yasından ulaşıyordu. Kabile miyiz? Şair. İtiharlak. Endişesi, mendişesi, kılığı, mensesi, kulağı. Yeminle <gülüyor> bir adam. Birisi bu adamlarına yara basın. birisi bunun ayağına bastır. Hazreti göbe, halefes. O devirde bu devirde bir tokat bastır bu ayağına bastır. Şak! Şeyin üzerinde efendim, çarpıda gözlerinde yolu üzerinde bir tokat baş getirmek diyor mu? Bir tokat bastırdı. ama, devirde göbe yazıyor. Adalet Eski devirde mi? Eski cihadiye devirde olsaydı. Bazı arkadaşlar o, o saat önce dinle içindeydi, yüzümde beş parmağın içindeydi, karşısındaydı. Sonuçlar oluşturup, Hazreti'ne koyduk gidelim. Bunu ne yaptı? Sonra Hazreti bir bir ordumuna gittim. Yardım'a, yani alaklarla beni, çarşıda herkes bir ödüse tokatladı dedi. Hakkı mı Adalet istiyordu. İslam geldi ya. İslam, Hakkı mı istiyordu <Gülüyor> taktındır. Kısas dedi. Kısas. Sen de o meydanda bir kutak aşağı gideceksin. Önce o. Bir kere. Kısasa kısas. en nefse bin nefse vel aile aile essinle essin ve cüruhat kısas. ayet Kısas. Bakın çağırıyor. Allah bu hükmü duyunca Aziz Efendi demiş bir yerde, o adam ne yapacak? Şahsiyeti için, bu bedeli yemek, bu yemek, bu yürüyüşe, ayıldığında bir tane babacığa onunla şey. bir farkı var mı anlattı mı onu soruyor. Kısa, ayıldığında uğramasınlar. Buludu kaçtı. bunu yürüyün kaçtı, medeniyetlerden. <gülüyor> İnanatçı şeyde o zaman kuzeyde Suriye tarafında Gassami devleti vardır. Suriye'de Toşkan Divanı'nda Gassami devleti vardı Gassami devleti Hristiyan. Onun için devlete sığındı. Hazreti Efekel kaçtı. Hristiyan devlete sığındı. Şeriatın hükmünden kaçtı. Efendim, hükmüne sokak ama Allah kalbinde bir imanı çizgi olarak, şafir olarak iade, kükürtüsü ölçüldü. Seçte bin daha fakat etseydi de imanından alınmasın. Hacı Fümmü'nün adaletine razı olsaydı, da keşke imansızlık meşeridir Hacı Fümmü'nün adresinde ne yapıyordu? Hacı Fümmü'nün adresinden asıl olmuyor, oluyor, yani, şey kolu teşhid şey ne yapıyordu, ne yapıyordu? Yapmasaydı, durmasaydı. Tabi, o mevzulu mevzulu mevzulu yükseklik yükseklik <gülüyor> aşağıdaki görecek evet. miyiz? Hakiklik insan hakları İslam'da var. İslam mı? O tabi bir açık anlıklar. Efendim, çok ayıp ama imanını, imanını <gülüyor> verecek. Hayatı ve biz imanını, en fena ki o. Hayatı ve biz Hayatı ve iman hayatı ve Şehrin önünde, yani şimdi birini söylüyor, çok adı sizin şeyin ilerine bakar. Vurma senin, senin, biz ne bir mesajın varsa, bu kadar bir dizleşine, bu kadar mı, şu kadar rahatsızlıklar. Öbürkü de, sen de bak, kısası kısası, normal bak yani yani, kazak olur mu? İnsanda şey de bir katlı hak yoktur insanda. Ne demek, bir ben hakkını sen alırım. Yani yok. Sen hakkını biliyorsun, alırım. ama bir kere haklı mısın? Dönen sen kendine haklı sanırsın ama bakmazsın. Kadilere bildiğin gibi kendini alır. Kadilir işkence, kadilir dinlesti, işi taraktır. Onlar ben alıyorum. Ben alamam da. Neyini diyorsun? Ya kusur ya bakalım ne diyecek? Ayetler bana işte hangi Kadın evlerini giyidiyor. Anarvanlar diyor, bana diye hasta atıyor diyor. Kız mı anarvan koz? şikayet ediyor. Ne demişler dedim? Şirinlerin karşıma fazla varsa, ama ne? Eki tüm Biz dekelerimiz Allah erdiye kadının lisesinin iki misli lisesini verilmesinin erdiği frakterinde kurularsa <gülüyor> Allah'ın bu. Ben Allah'ını dinlemek, cümriyet kavramına birbiri eşit görünmesi lazım. Öyleyse. Diyor ki, her gidebilecek. Kadın Müslüman. Kadın Müslüman. Müslüman mütebilirim şey ama para önebilecek, para önebilecek. Diyor ki ben para şey, Fara taksiminde arkadaşımız Fara <gülüyor> taksiminde daha da bilmiyor bir şey var mı? bir milyon bir baktıl, sitatı ve bir <gülüyor> Allah'ın güzel Kur'an'ın bazı ayetlerine dinlenmiyorsanız bazısına inanmıyor musunuz? Allah'ı sever. Allah her sever. Allah'ını sever. Zikrini sever. Elbini sever, yasağını sever, hükmünü sever, peygamberini sever, hikamını sever, sevgilini sever, cebani sever, cemağını sever, Allah'ın pekini sever, Allah'ını sever. Nazlı sever. Kadını, çok güzel bir kadın varmış tarihte. Bir yalnız kadın, çok güzel. Bir de kocası vardı, çok şirkin. Kocası çok şirkin, kadın da çok güzel. Birisiz gitmişken var ki yapmış, demiş ki ya Allah'ım sen bu kadar güzelsin, kocanlar bu kadar şükürsün. Kadının huyu da aklı da güzelsin, iman da güzelsin, diyor ki demek ki onun Allah'ın rızasını, ürünü ama varsa Allah dediğini ona resim etmiş. Yüz vermiyor. Günahlı bir şeyler veya günahlıktan bir şeyler yüz vermiyor. ...güzeyliği, o adamın yanına yönetici şey varmış ki... ...Allah, beni ona nasip etmiş. Ben de bir var ya, beni orada hızla varmıyor. Belki de bir kısım değil. De de de de Çünkü güzellik, sadece bir güzelliği değildir, de Güzellik sadece bir güzelliği değildir. Güzellik, huy Asıl güzellik olur. Yüzler boruşu, insanlar ihtiyar var... Güzellikler uçağa gider ama asıl güzellik bu güzeldi, iman güzeldi. Fünür Dost'un gibisi yolda giderken arşiden çok yakışıklı bir delikanlı görmüş. İçerdi gibi bir şey, gibi bir şey bayılmış. Güzeldiğine hayran var diye. Yani. Boyunda, korkuna, en çocuğun delikanlığı hayran var. <gülüyor> Gelme gitmiş. <gülüyor> Selam vermiş o gitmiş. <gülüyor> kafa safa devam gelmiş. var. Yani ne mantık var, ne güzellik var. Demiş ki, yine her ruhu verelim. Ve değil ama içinde sesi var demiş. <gülüyor> Görmüş gibi. <gülüyor> bir şey <altında. gülüyor> Şimdi şeye atıyoruz ki var? İki, iki türlü e, şey değişik değişik şeyler. İşin ne olduğunu bilmiyor. Şey. E, şey şey. e, Allah da dedi ki kuran şey haber şeylerde, görüyor ki Kur'an-ı de Kur dağıma, şey var. Şey şey ben benim inanıyorum da yurumaları var, o diyeceğim onlar. Esin sorbanın esin kameranın var mı? O zaman o Bizim takmağınız Allah'a ulaşacak. bir amelinizi toplayacak Allah'a. Haa. Yine Allah'a, yana sonu, bir daha bir süre de görmeyiz. Allah sizin gibi bize, cisminize bakmaz. Belki, yana sonu ilahi olduğu gibi. Gönlünüzden bakar. O zaman gördüğünüz bakar. Bakalım, amel kendiniz, ameliniz sabih diye. Bunlara bakar Allah. şey bakmaz. Evet. Onun için Allah'tan hayırları isteyeceğiz, Allah imanı alıverebilir, imanın elinden gitmemesi için Ecebe ziyaret edeceğiz, Ecepli kul olacağız, saygılı kul olacağız, tercihli kul olacağız, düşüneceği hassas kul olacağız, Allah'ın eminini tutmaya çalışacağız, Allah'ın yolunu yürürmeye çalışacağız, Allah'a çok yapacağız. Ama bunları Artık almak istedikler. Efendim? Allah'a emanet olun. Bunu böyle bir bilim devam edin. Allah'tan imanını korumasını, imanınızı, imanınızı yenilemesini takviye etmesini isteyin. Işte, Herkese iman yenilemesin. İmanı yenilelim ve silelerinden şey bir, bir, bir koca ait, Ramazanla ilgili müjdemim oldu. Gerçekten de terziyor insan. Yani böyle çok alttan yani çıkmış gibi, tornadan seziyandan yeniden tamir olmuş, küçük küçük oluyor insanlığı Ramazanda değiştiken sonra. Ramazan çok mubarak. Çok mubarak. Çok güzel bir hayat. Şimdi Ramazan üzerinden <gülüyor> <ne yaparsın? gülüyor> bir kafa geçti. Mutlu kardeşlerim. Şimdi ikinci kontrol edip. Ee, Ramazan'daki güzel alayı tanımlarınızı kazandığımız iyi vasıfları manevi sevap kazanımıza sevap olacağı güzellikleri bu bir hafta içinde devam ettiler bittiyseniz kaçırmadıysanız, unutmadıysanız kaybetmediyseniz ne oldu? Demek ki maya tutmaz. Demek ki filan ama kul gücük yaşamış, kökü şey yapmış, demek ki meylo yürüyecek. Aziz değil, bu şeyin alametidir. Ramazandaki ibadetlerimizin Allah tarafından kabul edildiğinin alametidir. Ne? Sizin iyi hacinizin devam etmişsiniz. Koyak iyi halde devam etmiyor. Bariyse seni eski haline dönüştür. Yine biz de Yine namazları aksatıyorum. Yine sabah namazına kaplanıyorum. Yine gelmeyeyim, gidemiyorum. Yine televizyon. Yine eğlence, yine futbol. Yine keliği, yine teri. Yine yüklemle müteleksine gelsin. Sebede sürmez, güzelim. Bakarım, bilmem. Maalesef senin gidenin gitmemiş. Senin açın kalmamış. Senin sütünün yoğurt mayası olmamış. Senin sütün ekşimiş. Senin ibadetini Allah temelini kabul etmiyor. Ağlasın. Bir sene ağır. Bir daha sonra geri kelimeler Öyle bir derdiyesi geçti de istifade edememiz için de ağır. Allah'a ziyaret edildi. Yardım edilir. İbadetleri yapıyoruz. onun yardımıyla yapıyoruz. Tevbesini döktük edilsin. Net bir şey sana uygulamasın. Tevhidler için. İkinci hacizi şerif. Bu, 96. Seyfana, ''İnnendir ve Resulada'' ''Ve yüksilânîn âvâ ve yüandirânîn dîyâd'' ''Yüandirânîn dîyâd'' ''Ve yüksilânîn ''Ve el kâden kavlu dükkâdâ'' Bu, ayırt bir şeydir. Abbas. Şuraya diyorlar. Ardından rivayet Dikkatle dinleyin bu hadis Şerif'i. Bir şey öğrendi, çok büyük bir şey. İngiliz birra, östırladı. Bir iki vergi. Şu şekilde rakam olan bir var. B, İ, R harbi Bu, Z harbi bir grup Bir zürür takma. İyilik demek, inanmanın arası gel. Öncelikle Özel bir de Aram ve iyi ederdir olmak demek. iyi olmak demek, iyi bir düşünce olmak demek. Özel maalesef Aram ve yapmak demek. Aram ve iyi ederdir yapmak demek. İşte Berk, Râd, Cülvâni değil. Aram ve iyi ederdir. İyilik ederdir. Ha. i̇nnet yani iyi olmalıdır. Özellikle anne babası da iyi bir yapmasın. O mesef daha sökte olabilir. Ve Sıla. Sıla aslında bağlamak demek. Vahsetmek demek. Vahsetmek, bağlamak demek. Vahsıl mastarının bir çeşitini de Sıla. Bağlamak Eğer insan akramalarla ve kadar bir bağlı Tayisi, teylesi, bayrisi, evliskesi, kandesi, kardeşi, akrabası, ondan da bağlı tutuyorsa, bu Sıza'yı rahim yapıyor. Rahim akrabası. Eğer <gülüyor> bağlı koparmışsa, bu, efendim, e, K'lı, bu rahim akrabası bağlı koparmışıysa nebette ne koparmış. Altıcı İslâm'da akrabalarda bağlı toparmak binat. Sıla-ı dafık sevap, akrabalarda alâsedebilevan etkiliği sevap, bağlı toparmak binat. Sıla-ı sevap, sağlı toparmak binat. Arma, bayrağı geçiyor bayrağı. İnadamam. Herif evet dediği inadamam de yani. ...bizim çoban amcanın tekesinden daha de iyi. Eğri buyduk, kocaman. O tekesinden daha iyiymiştir. Bayram tutmuyor, içiyor. Öyle iletçiyiz. Hayır, bayram açmıştır. İlk tekesinden sopa sıkır Bunun inadının yanında tekesinden sopa sıkır kalır. Çok sert. Allah şöyle emretmiş, anlatıyor musun? Bu neyse söylüyoruz, bayram sabah söylüyoruz ama ben biz de, sabah da söylemediğini unuttu, neyse de söylemediğini deyince hatta. Ama zaten bakmışsın. Ama akrabalarımız diyerek edip, ama bayram ömrünü imal etmeye edip, diyecektim. İşte siftliği şevvalı anlattık, şunu anlattık, bunu anlattık da filan orası kaldı, ben bu dediği de ama olduğunu söyledik. Allah'ın kekeden daha inatçı, inatçı keçiden daha inatçı, bayramlaştır, bayramlaştır. Işte. Akraba, yiyete, karakteri, bayramlaştır, inat, keçi o kadar inat yapar da ben okuyayım, ondan daha fazla inat diye keçi ile inatta yarış yapıyor. Allah'ın bayramında, derse, şunlarla karar veriyor, bayram olarak bayramında bayram şu çarşitliler yine cevabı teknik <gülüyor> insanlar vardı, takip ediyordu. <gülüyor> evet, burası kalkındı, projektörler hakkında bayramlaşmadım. Evet. Yine de bak, adamı da, binada bak, yani bayramlaştım. Projeya bayram, 4 ay gün, hemen ben de teknolojda camiye gidiyor, bayramlaştım. Şöyle <gülüyor> baktım yani, bir zor bir bilmemiz Videoyu yapıyorum. Ben de bahsediyorum videoyu yapıyorum. Bayanamazsın. Ne oluyor? Ne oluyor Allah'ın bilmesini? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? İspanya'da meydanlarda şey yapar, dökülür müsün sen? Doğar mısın? Nedir bu ne Nedir bu Nedir bu bilet? Ne yaptır? Ne Niye bununla dayanmışsınız? Başlığında dayanmışsınız. Bir şey oldu mu? Bak bunu deniliyor Peygamber Efendimiz. Bilmiş sıra. Ana, anaya ilk yapmak, akrabalarda bağlantılarını devam etsiz. Tabii ki kim kime bir Düşük üyeye gideceğiz. Büyük bir şeyden gitmez. onun zamanı düşük üyeye Küçük kız iki şeylendir, bir yaşlandıydı, bir mevziden dolayıydı. Peygamber şasamlı ağzı evliselerden öfendiğimizi sordular ki kiliseye. Yaşını merak ediyorlar sevgiler. Dediler ki, sen bizi Resulullah mı zarar? Soruyorlar ona. O dediler mübarek insanlar, Allah aşkına bahsetti herkes. Amin. Resulullah, ben de sana büyüktedim, ben onların içi yaşayasıyım dedim. Devama bak, yaş tahtaya basmıyor, tatayet miyim? Işte Öyle bir yazılma ki, yüzyıl üçünün yaşında şey olmuştu. 37'e ne olmuştu, kutbul, aktar evet, Babası, dedi yaşında bir insan, o vatan büyüktü. Bu, bunun vatan büyüktü resmi işaret ediliyoruz. Yani reis-i cumhur birisine bayramlaşmaya gitmez, bütün bakanlar bunlar, reis-i cumhurba bayramlaşmaya gelirler. Neden? Yani bu yani bakan bunu da bilmiyor musunuz? Tek Yani bu bakan daha gençli bir yol olsa, reis-i cumhur daha genç bir yol olsa, gidemem. Osmanlılar da daha gençli. Ama mazıçağı başka yine vermiş, dedi. Yani böyle bir var. e gencim, bu ilk kez bu. Bu kez yürümüş içinde genç, tadıçlar, tadıçlar, tadıçlar. Kadın altı, dediniz. <gülüyor> İkinci iki bayanlıyoruz. Aslında oldu iki bayanlıyoruz. Soku bayanlıyoruz dedikten. Yani, Tabikata gelmiş de bundan çok duyuyorlar. Soku bayanlıyoruz. Bayanlaşıyor. Sarayla bayanlaşıyor. Salah, göre, göre, kocaman. Herkes efendim, samur kürtleri efendim kürteler, tavuklar, şeyler, padişah tahtında oturuyor. İşte sağa adamlar lezzetler, lezzetini öpüyorlar, dizini öpüyorlar filan töreye evet, göre. Bayağı geçiyorlar. Hakik zaten bu Hiddi Efendi, o tehdit, Fakir medreseleri, en yüksek ilim üniversitesi tutulmuş, Fakircim Camii, Dört tane bu tarafında dört tane bölümde, dört tane medresi var. O ya medresi kabusundan bir o, böyle sekiz tane medresi var. Bundan kadar saklı sekiz demek. Sekiz tane medresi var. Saklı seman medresi etmemizde, O devrimi dört tane büyük mücevdisinden bir tanesi. Ayrıca Muhammed Efendi. Muhammed İki tane talibesini aldık, o da bayramışmaya Padişah'ın yerine. Padişah, bu kandadan, Muhammed Efendi'nin geldiğini görünce altında durmamıştı. Ona doğru yürüyüp, ikisi karşılaşmışlar. Neden? Bu Padişah niye ayağa kalktı? Hepsi, öpüyorsa niye Müsaffa, el öpecek öğretiler, en öpecek öğretiler, el öğretiler, Mustafa etmişler. Ayrıca müsaffa etmiş, gitmiş, şimdi kamerası duramıyor, yüz yüz hocasına sormuş. Hocam dedi, <gülüyor> bu Müslümanların sultanı, gazilerin, sergabı, İslam'ın hududunda, Türk ile cihaz eden mücahitlerin başka <gülüyor> Yani köylerimizde göre de diyor. Sen demiş niye elini dedi hocam. Yani eli bekliyordu, elini öpmesi Niye elini öpmedin? Evlat demiş, rütbesi ilini aandır ah, çünkü ilim rütbesi rütbelerin en üstte. Başarılı bir adam en iyi tekrar birim ülkesidir. <gülüyor> Benim demiş onun saraya gitti. Bayramını hiçbir eser bile bana etmedi. Aslında onun yanısıra, adimin ayağı bilir. Sultanların hayırlısı, adimin ayağı güdendir. Adimin hayırlısız sultanın ayağı bilendir. Çünkü daha doğrudur. <gülüyor> Alim, Allah'ın sözü vermiştir. Bir kelam da Haklı sözü. İstanbul'un ilk kapıcısı, hızı, şöleri Kadık. Kadıköy'ün sahibi. Kadıköy. Kimse bilmez Kadıköy'ün için Kadıköy'e denir. Orası bir de siz sahibi. Orası ona verilmiş. Hani mücadele şey ya, haberciler veriliyor ya, Kadıköy. Kadıköy. Kadıköy. Padişahımız minmarı, davası davalar mimar, davalar büküldü. Kadın göz göz çeviriyor. Göz çeviriyor. Çağırıyor. Kadın çağırıyor. Halkında bir şey yok. Kadın kutlarına bir yeni tane. şey yok. Yedikçe'de insan bunu teyze etmiş. Yedikçe'de, yeni göz çeviriyor. yeni bir şey yok. Yani raf İçerik bir selam ettiğin geldiği koltuğa Hayır olur. Eşe bakabilir Sen bunu sanık olarak Otomatik tarif al. Onu nizlerden almış karşısında. Bak ağabey ne? Otomatik karşısında. Sen demiş sanıksın, burada padişah değilsin Burası adalet değil var mı? Burada padişah var, çekme. Otomatik. Onu dinlemiş, onu dinlemiş. Mimar değil, Muhtemelen kardeşlerim. Mirmar ve İstiyar. Bu da Müslümanların mutluğunu adalete bak. Adalet, Adalet etkinin, kader efendinin, atakının muhteylenmine bak. Mutluluk diye bunlar tutulması lazım. Bir mı? mi? Faket mi? Otur bakayım şuraya. Dinlemiş, kaynaklı bir mirmar, şikayetini İvan şey haklı, padişah haksız, demiş evet, padişah haksızdır, çevralandı. <gülüyor> padişah yapmış? ki, padişahlar haksız, kestik kestik ya. Şey düşük, ıı, kadı efendi'nin kabasını mı çekecek acaba? Nazım <gülüyor> benim kabasını uçurum mu diyecek? <gülüyor> Ayak <gülüyor> kalkmış, dedi ki kadı efendi seni Padişah, ben padişah diye bir şey yapmadım, sarsılmadım ve hakkımda da adalet öyle olduğu için benim haksız olduğum şeylere karar verdim. Seni tebrik ederim demiş, ya demiş? Ben seni dönemlerde dikkatle ediyordum, eğer padişah diye bana izlet itibaren bir gazda olduk yapıp, haksız olduğuna da haksız da seni haklı gördüm demiş. Kılıçıma seni atmayacaktım demiş. Kadın sende gülmüş. Minderini kaldırmış. Minderini kaldırmış. Biliyorum. Başkan diyor. Kutlar mı? Ben kare. Allah diyeceğiz ya. Minderini kaldırmış. Eğleten çektiriyor. Çektir. Çektir mi? Çektir. Efendim. O göstermiş. Geniş bir padişah eğer ben, ben padişanım, şeriyen, meriyanım, tanımak, sadalet, mesajı, tanım, Rusya'ydım. Ee, Överim beni destekin, ben de seni bu hançayla atlayacaktım <gülüyor> neden yükseldi? Bu ahlakdan yükseldi. Osmanlı niye beda battı, Afat'ın yardımını niye kesildi, niye bu hançayla ah, ya Ahlakı kaybedildi. Bak, ne ee, bu hadislerine dönebilmek istiyorum. Arada kutla ki, uygun gelmesin ama arada her şey yok, tamam mıdırlar? Hep Yani ama istiyorlar. Yani anlaya bakarak, yedik ki hak akrabarlarla sıcak tutmak, bağırlık, kokak yalak, hamurlarını tutmak, <gülüyor> ne yapalım? Ne yapalım? ne, ne? ne? <gülüyor> teşhis, akibet, evet. ki mutlaka Ölümleri uzatır. Böyle yap. Bana böyle bir kitap mı takmaya Ne yapma? Ben ne Ne diyorsun? Küfür Yani dediği gramerle alakalı geliyor. Bunu Arap dilinden Arap imla kuralesine göre bölümlerde artıyor. Bir başka ne amr evleri mağdur hale getirir, şenlendirir. evleri mağdur hale Tabii bu mağdur hale gelmekti evleri maddede mağdurluk da olur. Koltuk, bereket, kul, her şey huzur, maddi şeklinde olur. Maddede bir bakımdan da huzur, sade, mutluluk gibi o bakımdan da olmuyor. Evlerin şenliği evler de uzuyor. İnsan anavatları iş yapacak, anavatları da binlerce insan tutulacak. Evler uzuyor, yani böyle yapılan evler uzuyor. Yapanların <gülüyor> diğer evlerin şenleniyor. Evet, bu diğer aslında daha cehennemin çoğudur Arapçada. Daha evine. Evlerin diğer evlerle evleri mahmûr hale getiriyor. Tabi ülkeleri çok evler evler yapıyor diyor bizim diğer diyoruz, bizim evler manasına yani <gülüyor> evleri efendim mahmûr hale getirin ve yüksilen bir <gülüyor> ev var, mana, da da belki geliyor, <gülüyor> kediye de belki üçü de olabilir bu konuk pek de teto uçuyor. neler cümlesiyle nelerden kalmak Eğer bunları yapanlar, zincir bakımdan kusurlu, Müslümanlar da olsa bile, parçet oldular bile. Parçet nedeni, kusur küfür nedeni, yani günahkür bir zaman bir de olsa, <gülüyor> bir de olsa harap olayı hizah ettiyse, akrabalısı varlığında bize e, girip, gitme, gitme, yardım vesaire de tatlı tatlı yapıyorsa, öbürleri uza, evleri, sen yedi, mağdur olur, efendim, de mağdur, mağdur, mağdur, mağdur, mağdur, mağdur, Şimdi, bunlar nasıl? Nasıl oluyor? Çok basit. Yani hiç, hiç. İçimde de tereddüt var, soru var, bir kuşku var. Çok basit. Ademlerin rafını seviyor, bu insanın rafını <gülüyor> seviyor. Seviyor. Adem'in rafını <gülüyor> seviyor. Adem'in rafını seviyor. İnsanı seviyor. Bayram'da, Kürtlüğü bayrağlarına bakan taşımanı sevmiyor. devam edip sevmiyor. İnanmadan Kürtlüğünü sevmiyor, Sıla yapanı sevmiyor. <gülüyor> Muhtemelen. <gülüyor> Aklın, antayın, iddia edin, takvahın, iddiabı nedir? Camide edilen bir iddianı yapması gereken, inadı bırakmasıdır, barışmasıdır, yani bir tarafa koyulmasıdır, Sınav ile bakması iyi insan olmasıdır. Varlık kuvvetlendirgesidir. Bir Müslümanın yüzüne tebebüsünle bakması bile ayırtıyoruz. O da kalır Yüzüne bakıyor ya. Onu da da yapamazsın. Aralarını kesin açmıyorsun. Bir şey yapıyorsa, efendim ne kokar ne dolaşır gülen diyorlar. Böyle halklar gibi. E, gelir gider. Top gibi Bazen de diyor, demek demek üzere kumar oynuyor. Çarpiyor, gidiyor, gidiyor. Canına ne diyor diye bana sana? Gidin yok. Yani, aptal yerdeki kişi, zilleri isim yazıyor. O zilleri neden bunu yazma? Zilleri neden böyle yazıyorlar? için. Niye yazmıyorlar onu da anlamadım. Madem bir tanesi diye bir şey kovulmuş, niye yazılmıyor işte burada bir dil var, bunlardan bir tanesi benim ama ben istemiyorum. E, bir tanesi de, de, tane de başta bir şey olacak. Biri rahatsız edeceğim. Kapıtan gözü çıkıyor, soruyor. Ya, ben de, de burada mı atıyorum? Mi? E, siz misal edin, siz de, nedir, de bu apartmada Ya utanmıyor musun, 16 tarihinde bir Arkadaşlarım tanmıyor, komşusunu tanmıyor. Utanmıyor. Utanmıyor. Bir de sen bizden. Sen tanmıyor, böyle bir E doğru mu böyle bir şey <gülüyor> sen, Yardım, da bir olmalı var, devam var. Cihan'ın geliyor. Temmans sanatörü. Birer de adamı tanıyorsunuz. Sen de Sen tanıyorsunuz, Sen de o da, o da bunlar tanımaz. O da bunlar tanımaz. O da bunlar tanımaz. E, ne düşünüyorlar ya? Önce ne var ki E, öyle maddeslik ne oldu? Bunun anlamına ne ne Olmaz. Bir bakanlık oluyor, bir şeyini düşünüyor. Politik da kullanmak ne düşünüyor? Veya, bir sözü müdeğer mi? Veya şöyle oluyor, böyle oluyor. E, insanın oraya, var. Sen de bin tane onu bir tane tuturmakta, sen de bir tane tuturmakta, sen göklerin ki? formadan mı çıktın, sen de tuturmakta. İnsanlar tuturları ne diyebiliriz ki, tutursuz, bu da olmuyor. Yağsız ay sız ayıtsız yağ Yani böyle bir Mısra, Şiir Mısra. Yağsız parmış cihanda, ayıtsız <gülüyor> <gülüyor> Ayasını kurtulsun, yoktursun diye hava İşte dünya güzelliğini tutursun, tamam mı? Ya siz birisi siniricidir, ya birisi güldür, ya birisi ya bir şeydir, hası tutursun. Birisi kusur mu? Kusur mu? Gülüsever dikenine tatlanırsın, dedelerini müşah etmiş. Gülüsever dikenine tatlanırsın, sen Zamanına bastım mı? melek gibi insan atlar gibi olur. Sırtlar gibi olur. Açlar gibi olur. İnsan işte atlar gibi, kesin, Mümkün olurdu da bir davet E bir da atsa geçeceksin. Manevi bak. Ama yükselmekte şey, at etmiştir. Hoş görmekte. Yani ayak üstünde bu türlü de atıp çekilmez. Dolanış çekti Yani kalın insanda e, Kayseri de olsa, eğer ana babayı ikna ettiği akrabadan da bağlanıyor, iyi bir ise muhakkak onların köküde bütün olur, evlili mağdur olur, mağdur çok çoğalır. Öyle yapmak, akça bir malı arttır. Bize hiç özgürlük yok, vallahi hanım çalışıyor diyor. Sen de hiç özgürlük olamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Adam sanıyor ki, adamın maaşı bütçeye eklenince bereket yedik. Bereket ondan geliyor zaten. Hanım çalışıyor diyor, ben çalışıyorum diyor. Ay onu istemiyoruz <gülüyor> anlıyor. Tanrımdan ne gidiyor bilmiyor, bereket yedik. <gülüyor> bak, işin ek taraftan. Sen ana babanı iyilik etmezsin, ziyaret etmezsin, akrabalarla ilgilenmezsin, evlendik işte bak. Manevi şeyler var. Çünkü... Madem insan kim veriyor? Zengin eden, kadar. ve genişliği alıyor. Herkes istiyor, herkes zengini olamıyor. Bazen tutuyor, bazen tutuyor. Neden? veriyor. Bazen zengin fakirleşiyor, bazen fakir ve bir arkadaşı. Ya bu evlerde oturuyorduk diye. dedim. Efendim. Ha. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dairelerinden birisi 2 milyar, kaç milyar dolar, da bir ay Çok pahalıymış, orada daire dönememiş. Elimin nasıl oldu, e, onun çöpüleri şöyle oldu, böyle oldu, çok büyük adam oldu. Evet, Olurdu, dünya var. Çocuk, aile, çöpür, durur, paketli, gidersin, yüreğe parçaların, 10 sene sonra gidersin, e, değişmiş. Allah size bazen sevgilinlikle imkan o kadar fakir bir zaman bile fakir olur, fakir bir zaman bile olur. Teşti Tepsi, insanın dikkat etmesi gereken Allah'ın rızasını kazanır. Fatihken ikram edecek, Allah'ın rızası kazanacak, parama satmayacak, binaya dalmayacak. Sen zenginken, Ze zenginliğini Allah'ın yardım edilecek, hayrıda hazretatını yapacak, Allah kazanmak çalışacak. İltah mı? Malzat İltahı olsun. İltah. Kaçı şeyleri? Bir an istahat keselim. İmnet tarifel bil ne diye, hani yükerek değilse bir kur'a bir veya değil. Allah-u Ekber. Seyyidin Erkam Bakın şu Peygamber sallallahu aleyhi Efendimiz bu hacet-i şerifte ki ''İnnet tarikaya biz emr-i marufu ve emr-i an-i ülke'' kimse muhakkak ki Neyse ben bilen Kur'an, Kur'an'a inanan bir insan değil, bana da bir insan değiliz. bir duyuruyor Peygamber Efendimiz. Emr-i Ne neydi, ülkeni eden kimse Kur'an'a bir insan değil, bana bir insan değil diyor Peygamber Efendimiz. Allah! Neyse Emr-i Mağrub ne Şimdi, onun. <gülüyor> Dersen ruh, bir mağrub demek, ilk gelir, emretmek, söylemek, tavsiye etmek, yapılması için teşvik bulunmak kurulmak demek. İyi şey. Varlık etmek, şeriatın karşısının güzel, iyi bulunduğu şeyler, Her şey. Mülkanlık şeriatın aklı kötü gördüğünüz gibi. Akıl diyor ki bu iyi ya. O Akıl ki bu Şeriat diye ki bu işti, tamam, o malıdır. Şeriatın ne diyor? Asıl değer dediği, köpü dediği şeyi, yani asıl değer dediği şeylerden şey, güzelki Müslüman malıdır. Ne? Marufu emredilecek Müslüman, yani ne demek biz dediğimiz, marufu emredilecek, yani güzel şeyler, emrini imker ne diyor? <dedik? gülüyor> Yani şimdi kalan ne diyebilir, ya, yapmayacak ki, yapılmamasını söyleyecek, yapılmamasını sağdafaya çalışacak. Emr-i Marûf ne diyebiliriz ki, Müslüman'ın korununa korkular, paraklarda bir tanesidir. Onun için Peygamber Efendimiz ki, bunu yapmıyor dedi insan. Bunu terk edildi. İnnehtarece bi'l -in emr-i zil marûf Değil de, yürülen bir Kur'an, Kur'an'a inanmış insan değildir. Herkes yapmıyordur. Kur'an'a inanmış insan değil. bana vermiş insan değil. Bu adet Nasıl olacağız, mülteyyar <gülüyor> kardeşlerim? Hepimiz emr-i hep maruz yapan, mülteyyar insanlar oluyoruz. Müslümanların hepsi, emr-i insanlar yapacağız. Şimdi varlardı, öyle dedik, bitti mi yok. Bitti, öyle. Araman çalış, din hakkında öğrenme çalış ama bu titiz bir kuyudur. hiç insanı yoktur, biri yoktur, bu bitmez. Yani ben profesör söyler diyor, ben bir şey bilmiyorum diyor. Sadece diyor, ben de bir şey, o da ben de bir şey bilmiyorum diyor. Yani profesör söyler, okumuş yokum, yokum, yokum, yokum, yokum, yokum, yokum, diyor. yokum, yokum, yokum, yokum, yokum, yokum, yokum, yokum, ne olursa sen o, senin varlıkı yaşayacaktır. Bildiğiniz için öleceğiz. Yani demek ki kardeşi bu doğru mu değil? Karına, Bak Kalk, sabahları kalkmıyorsa bu doğru değil. Kalkanınızda evde kibiyorsa, cehennetini kibiyorsa bu doğru değil, öyle yapma. Devamlı olabiliyor, cehennetini gidiyor. Veya işte birer birerde yapma, etme, barışma, şüphe, lazımdı, kaynaklı. Gibi, <gülüyor> bildiği için ne bildiği kadar. en bildiği kadar bu böyle eğer birşeyi söylemek istediği zaman önceden birer biraz şıkkakları karıştırıp, o bunu iyice öğretirmeniz meğerse daha iyi olur. Ama herkese herkes, herkes, azçı konulardan, hoculardan, mağazlardan, camilerden, şıkkaklardan ikisinin varlığı bilgiyi söyledi. Herkese bir en basını çarpak doğru bilir. Bilgi var. çocuk onu yaparken ver diyecek. Bir bakıyorum. Ne yapıyorsunuz? Şimdi senin engelliyesi var. bana söyledi. Benim anlıyımcılar, bu bunu oldu? Ne diye bir kenar oldu. Çocukları doğal edecekse, elmayı toparlayacak. Elimle bir yolunca yaptı. Bir şey yapacak bu arada. Ya bakıyorum, bu elektrisi oturmuyor, maalesef sayıda nasıl çağırmış? Şangır, şungur, korunur, gülgül. Çambalık şan oluyor. niye e yapıyordun? Elektrisi yani bundan olan bir canı sakırıyorsun. İçerisinde konuşacak olan şeyi efendim tahrim ediyoruz. <gülüyor> Ondan, saatsiz. Yani, saatsiz. Saatsiz olmaz. Kizolcum yoksa sahipsiz, sahipsiz sahipsiz de olmaz. Sahipsiz olsa da kapısal açısıyla da kapısal ediyorsun sen. Ne oluyor? Çankoşluğun vahşi bir şey yok. Ben çengel bir şey, arkamızı ziyarede edip. İlk önce böyle de, gördüm. Afşaf ayakta iki katlı, iki katlı, üç katlı muhtemelen bir ediyoruz. İlk iki senelere tutmuyoruz. Sonra bu da bir canlandı kurulmuş Sonra yavaş yavaş yıkılmış, kırılmış, kırılmış, kırılmış, kırılmış, şimdi kırılmış, görüyoruz. Dur bir yere gelin, getirdim. Eğlendik, süperiyonlar. Ne diyeceksin? Yapma evlatı değiliz. Ne diyeyim? iki yap. Yaktırmıyız. Bastonu olsa için yapabileceksin. İyi bir şey teşvik edeceksin. edeceksin. edeceksin. İyi <gülüyor> bir şey söyleyeceksin. Bak böyle yapmıyorsam yap bunu diyeceğim. Efendim evrimar'ın bunu yaptık. Bunu yapın. Neden yapmadık insan? Bir günaha boş görür altırmaz. Bu çok mümkün. Bir insan günahkarın günah işlediğini gördüğü halde boş görür altırmazsa Allah onun bir paraktır. Ayrıca zorlu olarak kaydediyor. Tezim aldı. Misal, benim istiracımın, ağlamın derin, benim istiracımın, şihafetleri, kılap işleti, tamam. Ya da onlara yapmayın her işlem. Yapmayın her işlem. <gülüyor> Ertesi gün daha geçerse aynı şeyle işlemeler devam etmiş caizler, <gülüyor> Bunlar da bir söyler, ne yapalım, dinlemiyor görülenler, yürümüşler geçmişler. Söylemememaya başlamışlar. Günahları işleyen itiraf etmemene başlamışlar. Buyurlar, enamenerimizin kalbilerini Allah bir günlere kendisi. Bu da O gün anlattır para. Kulların da kalbi tarafı, bunlarda ilan Onun için kusuru, günahını bir göremezsin. Korku vermek Madem o adam ilan ediyor, günahı gönderiyor, sen de günahı düştümeyi vermekte sabah gönderiyorsan sen de göndersin. Ama bak, örtün mü? Evladım, <gülüyor> için, örtün, yapma, Bilal, Evet, <gülüyor> bir de şey bu bir tane şey yapmıyor, bilmem, yapmıyor. Tamam, bir tane şey de bir cevap başlıyor. evlat, dört yüz. Başına Yine göndücük, evladım, örtür, Çünkü o bir tekrar ediyor, sen de emni mağrumu tekrar edeceksin. Sen öyle yenildiğin Şimdi bu kavram ben de Bunlar böyle istilayı ne gidiyor? Düşsüzlere mümah etmez yani. E fena olur. Fena olur. O ne oldu? Düştü İş işitmişi, çıplaklık kazdığı geçmemesi. Fena Kadınlar namitse olacak. Erkekler gülümse olacak. E harap atmayacak, çözülecek sizleri. E herkes akıllı diye Düzgârını koyacak, devirde koyacak. Fena olur. Fena Çeviriyorum seni, Fransa'yız. İstihar yerine, Fransa'da. Orada üstüzü, üstü de kullanmıyorlar, atlasın zamana yönelik. Tamam mıydı sen Fransa'ya? Fransız işte. zaten de, de geçemiyor, tamam. burası Müslüman ziyarlar, bir parakak korkuyoruz. <Gülüyor> Allah'ın sağlığı zararlar, evri mağazıklar ettiği zaman zor oluyor. Kur'an'a inanılmaz oluyor. İnsan. Çökelerle bakıyor, biz de ben videoda göreeyim